Hayatın pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra verdi. charted course each careful step along the byway And more much more than this i did it my way yes there were times i'm sure you knew When I fit off more than I could chew But do it all when there was dark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 ...bir günden ve yepyeni bir haftadan... ...hayatın pusulasından herkese merhaba... ...ben psikolog Esra Tanrıverdi... Ee... Yeni bir günde, yeni bir haftada sizler için birbirinden güzel parçalar eşliğinde pusulamıza bakıyorum. Bu hafta pusula gayreti gösteriyor. Ee, bana ulaşmak isterseniz mail adresim tarihverdesraet@yahoo.com aynı zamanda Facebook sayfamızda Hayatın Pusulası sayfamızda beğenebilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Tabii ki radyo havanı da unutmuyorsunuz orayı da takip edebilirsiniz. Şimdi e, gayrete başlayalım isterseniz. E, gayreti arttıran ve azaltan faktörlerden bahsediyorum. ...mahsetmek istiyorum sizlere. Ee, gayret en basit haliyle insanı harekete geçiren bir dürtü. Ee, bir insanın hayata şevkle sarılmasını sağlayan... E, ...gayretini arttıran en önemli duygu ümittir biliyorsunuz ki... ...eğer bir insanın yapacağı işle ilgili olumlu beklentisi varsa... ...o kişi de gayret artar. Aksi söz konusu olduğunda ise gayreti azalır... İşte bu sebeple e, insanın yapacağı işte müspet sonuca ulaşacağı ümidi çaba sarf etmesini hayli etkiler. E, gayreti arttıran bir diğer e, unsursa insanın başarılı olacağına duyduğu inançtır tabii ki. Yaptığı işi başaracağına inanan bir insanın başarma ihtimali oldukça yüksek. E, yenileceğini ufak bir seçenek olarak dahi düşünen insanınsa e, kaybetme olasılığı artar. Bu sebeple... E, ...gayreti artıran en önemli unsur insanın muvaffak olacağına dair düşüncesi. Şimdi tarihe baktığımızda, e, tarihteki başarılı kişilere baktığımızda... ...bunların e, motivasyonu yüksek ve kazanmak için çabalayan kişiler olduklarını görüyoruz. Böyle kimseler sıradan olmaktan korkarlar biliyorsunuz ki. Başarısız olmaktansa yaşamasam daha iyi diye düşünürler. İşte böyle düşünen İskender, e, Hindistan'ın ortasına doğru ilerlediğinde... İskender'in çocukluğuna baktığımızda annesinin ona tanrısal bir değer atfettiğini, babasının ise kendisini aşağıladığını ve sonuçta annesinin verdiği motivasyonla kendini başarılı olmaya zorladığını görüyoruz. Ancak onun bu başarı tutkusu büyük katliamlara da tabii ki sebep olmuştur. Gayretin öneminden söz ederken, Yıkıcı düzeye varma ihtimaline de dikkat çekmek gerekir tabii. Ee, bir diğer başarı örneği de e, tarihte yine Alparslan'dan vermek istiyorum. Ee, başarısının altında yatan gerçek başarısız olmaktansa ölmeyi tercih etmesidir. Ölürse şehit olacağı düşüncesi ve hatta bunu bir amaç haline getirmesi onun e, ölümü önemsemediğini göstermektedir. Ölüm karşısında cesur olmak da sonuçta insanı başarıya götürmektedir değerli dinleyiciler. Şimdi bir müzik arası verelim, tekrar devam edeceğiz. Tarkan söylüyor, kıl oldum abi. Kılı oldum abi, giyinmiş rengar, her perişan hari. Üstelik çorabı da kaçmış kılı oldum abi. Kaçacak yer ararım, görsem karanlıkta, başına güneş mi geçti ne oldu sana? Kaçacak yer ararım, görsem karanlıkta. Başına güneş mi geçti ne oldu sana Kendine gel kendine dön de bir bak haline Aynalara kısmışsın kıl oldum abi Kendine gel kendine dön de bir bak haline Aynalara kısmışsın kıl oldum abi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 Devam edelim programımıza. E, bu hafta pusula gayreti gösteriyor demiştim. E, bana ulaşmak isterseniz mailer resim tanrıverdi Burada her türlü soru ve sorunlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Konumuz olsun ya da olmasın. E, şimdi olumlu motivasyondan bahsetmek istiyorum. Hedef ve motivasyondan özellikle insanı harekete geçiren en önemli şey biliyorsunuz ki hedefleridir e, gayesini belirleyip onu düşündüğü an Şevki de tazelenir Örneğin e, ders çalışan bir öğrencinin aklına e, onu baştan çıkaracak dersten alıkoyacak, koyacak işte ne bileyim film izlemek bilgisayarda oyun oynamak e, arkadaşlarıyla gezmek gibi dürtüler gelebilir o esnada... Ne için çalıştığını hatırlarsa, hatta bunu bulunduğu odada rahatça görebileceği bir yere yazarsa, içindeki ayartıcı dürtülerin motivasyonunu kırmasını engeller. E, şunu bilmek gerekir ki değerli dinleyiciler, hedefi olmayan insanlar rotasını belirlemeden limandan çıkmış gemiye benzerler. Nereye gideceği belli olmayan gemiler, rüzgarın estiği yönde savrulurlar. Oysa bir hedef doğrultusunda ilerleyen gemi, Fırtınayan tutulsa da onunla mücadele edebilir. Önüne çıkan engellerle A planı tutmazsa B planını devreye sokabilir ve sonuçta karaya ulaşır. İnsanlar da böyledir. Şimdi hedefi olmayan insan önüne çıkan ilk zorlukta hemen bir başka işe yönelir ve böylece sürüklenir. Hedefsizliğin e, bir insanı ee, bir işten bir başka işe sürüklemesinin altında yatan neden... ...insanın zevk tuzaklarına düşmesi. Bir insanın yaşam ideali heves ve arzularının peşinde koşmaya yönelikse... ...gayreti de onlara yönelik olacaktır. Eğer insanın basit hazlardan öte... Ee, ...idealleri varsa da o kimse hayallerini düşünerek yaşar. Basit arzularının peşinden giden kimseler basit insanlardır... ...ama soyut hedefleri olan ve bu hedefler doğrultusunda hareket eden kişiler... ...toplum için faydalı şeyler üreterek iz bırakırlar. Bir bilge çaresiz kaldığında taş ustasını seyrederim diyor. Taş ustası bir taşa yüz defa vurur, yüz birinci de taşı ikiye böler. Gerçekte de taşı ikiye bölen son vuruş değil... Önceki vuruşlardır. Şimdi bir müzik arası verelim tekrar. Sonra devam edeceğiz. 90'lı yılları çalıyoruz bu yıl. 80'li ve 90'lı yıllar. Yonca'ya yı cümük var sırada. Abone. Gecesi sütü çi yumurta sinirlenince her şeyi deviriyor bir yumrukta çok ingon da kayak onda sualtı altı üstü sporu şaştım güçlüysem biliyor okumuş çocuk boru mu boyu bir Atlısı avan hayır, avan ev, avan cebimde. hayır, avan ev, avan cebimde. Adatlısı anhani abone abone direk delici birde bağlup Devam ediyoruz ee, güzel bir müzik arasından sonra ee, Yapılan işi sevmek de insanın gayretini arttıran nedenlerden bir tanesi değerli dinleyiciler ee, Kişinin yaptığı işi sevmesi ve ona duygusal yatırım yapması gayretini arttırır hiç şüphesiz ki Bu sebeple e, sevilerek yapılan işlerin daha kalıcı olduğunu söyleyebilirim e, Beyne bir bilgiyi kaydederken daha e, bu kuralın işlediğini de görmüş oluruz Beynin ne kadar çok alanı harekete geçerse bizim gayretimiz de o nispet de artar. Aslında gayretin artması demek beynimizi daha çok kullanmamız demektir. Eksik motivasyonla yaptığımız bir işte beynimizde çok az sayıda hücre çalışırken yoğun motivasyon duyduğumuz işte daha fazla hücre aktif hale geçer. Örneğin kişi beynine... Ee, bu işi unutmamam lazım. Bu konu çok önemli şeklinde bir komut verdiği zaman beyin duygusal bağlantılar oluşturur ve bilgi kalıcı hale gelir. Bilgiye duygu katmak e, onu kalıcı hale getirir. Bu da motivasyonu artıran bir unsur. Beynimizdeki e, biyolojik saatte böyledir, e, böyle işler. Kişi kendisinden emin bir şekilde e, sabah saat dörtte uyanmam lazım derse gerçekten o saatte uyanabilir. Benzer şekilde hayatta fazlaca önem verdiğimiz ve duygusal yatırım yaptığımız konularda da seçici algımız artar. Çünkü e, bir konuya ilgi duymak o konuda farkındalık sağlar. Beynimizi nasıl programlarsak beyin ona uygun role girer ve olaylar arasında bağlantılar kurar. Sonuçta e, kişinin beklentileri gerçekleşmeye de başlar. E, olumsuz motivasyonlar da var tabii ki. Bir insanın çabalaması her zaman e, pozitif sebeplere bağlı olmayabilir. E, i̇nsandaki savunma duygusu herhangi bir konuya motive olmayı kolaylaştırır. Savaşlarda kullanılan silah çeşitlerinin çoğu bu savunma duygusu sebebiyle de bulunmuştur. Sonuçta savunma sanayi gelişmiştir. Evet e, insan ümit duygusunun tükenme noktasına geldiği, ölüm kalım mücadelesi verdiği zamanlarda kuralları dinlemez, sınırları zorlar ve çabası en üst düzeye çıkar değerli dinleyiciler. Tabii ki her insan için... E, ...aynı durumun söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Bazıları e, ümitleri tükendiği an hayatla olan bütün bağlarını koparırlar. Savunma mekanizmaları güçlü kimselerse tam aksine içinde bulundukları şartları zorlarlar. E, i̇nsanın en üretken olduğu an kriz anıdır. E, bunu unutmayalım. Çoğu sorunun çözümünü ancak zorda kaldığımız anlarda üretiriz. Her şeyin yolunda gittiği zamanlarda keşfediciliğimiz zayıflar... Başımız derde girdiğinde ise özelliklerimiz ortaya çıkar. İşte bazı kişilerin harekete geçmesi için e, acı çekmesi ve sahip olduğu şeyleri kaybetme korkusu yaşaması gerekiyor demek ki. Olumsuz motivasyon örneği olarak e, değerlendirebileceğimiz bu olaylar esasında gayret noktasında istenen bir durum değil. Çünkü şartlar normalleştiğinde üretkenlik düşer. Ancak bu olumsuz motivasyon durumunun kalıcı bir gayrete dönüşmesi de e, mümkündür. Özellikle kişi, e, nasıl davranırsam bu işi çözebilirim düşüncesiyle hareket ettiği takdirde sorunlarına rahatlıkla çözüm bulacaktır. E, motivasyonun tabii kişilik özellikleriyle ilgisi var. E, i̇nsanların e, kişilik özelliklerine bağlı olarak da değişebilir. Örneğin, e, içe kapanık bir kişiyi gayretlendirmekle dışa dönük bir kimseyi gayretlendirmenin yolları çok farklı. Bu noktada e, üzerinde durulması gereken kişiye motive eden unsurların ...kişilik özelliklerine uygun olup olmadığının e, analiz edilmesidir. Biraz da e, gayretli kişilerin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. E, bu insanlar çalışkan, kolay harekete geçen ve tuttuğunu koparan insanlar üç grupta toplanır. E, bunların ilki realist, ikincisi aktivist, üçüncüsü ise organizatör kişilerdir. İkincisi. E, Realist kişiler harekete geçtikleri konuda sağlam adım atmayı önemserler. E, çok düşünerek, alternatifleri değerlendirerek hareket ederler. E, gerçekçi olmayı önemseyen realist kişiler diğer iki gruba göre biraz daha yavaştırlar. Fazla sağlamcıdırlar. Gerektiği zaman e, riske girmekte zorlanırlar. Akıllı düşünürken deli, yedi tepeyi aşmış sözü tam olarak onların bu özelliğini tarif eder. Evet, e Aktivist kişilere geldiğimizde ise e, onlar risk almaktan çekinmezler. E, çok kolay motive olurlar. Fakat bu motivasyonlarını devam ettirme zorluğu yaşarlar tabii ki. Bu özellikleriyle de e, kısa mesafe koşucularına benzerler diyorum ben. Bir de e, organizatör kişilerse e, zamanlama ve sıralamayı iyi kullanırlar bunlar. E, Önceliklerini iyi belirlemelerinden ileri gelir ve bu kişiler kimi? Neyin gayretlendireceğini iyi bilirler. Bu karakterdeki insanlar daha çok uzun soluklu işler yaparlar. Örneğin iyi bir maraton koşucusu olabilirler. Ee, gayreti devam ettirmenin yollarından bahsetmek istiyorum ama önce bir müzik arası verelim isterseniz. Türk sanat müziği dinleyelim sonra devam edelim. Samime Sanay söylüyor. Yudum yudum sevdayım ben. Pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula gayreti gösteriyor. Evet gayreti devam ettirmenin yollarından bahsedelim şimdi de ee, bir insan herhangi bir konuda gayretlendikten sonra ona yön tayin etmek ve onu bu yolda disipline etmek gerekmekte çünkü e, gayret bir enerjidir ve bu enerjinin ne tarafa yöneleceği önemli. Biliyorsunuz ki enerji bir güçtür ve güç doğru şekilde pro programlanırsa geri bildirimi doğru olur ve gayret daha da artar. Ee, beklentilerimizle de gayretin e, önemli bir e, bağlantısı var. İnsan hedeflediği konuda yüksek beklentilere sahipse, bu beklenti onu harekete geçirir. Aynı şekilde toplumun ve etrafındaki insanların beklentileri de kişiyi motive etmede önemli. Ancak bu noktada e, hedef ve beklentilerin gerçekçi olması gerekmekte. Aksi takdirde olumsuz bir geri bildirim olduğunda kişinin tüm gayreti azalır. Beklentilerin gerçekçi olması gayreti kalıcıklar bu sebeple beklentileri e, realist düzeyde tutabilmek için e, önemli bir e, ...gayret sarf etmemiz gerekir. Bir de sorumluluk duygusu var tabii ki gayretle bağlantılı olan. E, insanın çabalarını belli bir disiplin içinde yürütebilmesinin en önemli ayağı... ...sorumluluk duygusudur. E, mesuliyet duygusu eksik olan kimselerin gayretini artırmak için... ...en az miktarda da olsa otorite gerekmekte. E, fakat sorumluluk duygusu yüksek bir kimseye motive etmek amacıyla bile olsa... ...baskı uyguladığımız an kişi kaygılanmaya başlar. Ee, kontrolü kaybetme ve işi başaramama korkusu insanın hem ruh sağlığını bozar hem de çabasını olumsuz yönde etkiler. Hayata karşı e, kendisini mesul hisseden kişiyi bir işe motive etmenin en iyi yolu ona geçmiş başarılarını hatırlatmaktır değerli dinleyiciler. İşte e, çünkü bu durum e, o... O kimsenin kendisine daha çok güvenmesini sağlar. Bir diğer yöntemse, ise giriştiği işi başarabileceğine dair olumlu geri bildirimler alması da insanın gayretini arttırır. Ee, hayal kırıklığı, eleştiri ve gayret bunlar da yine birbirleriyle bağlantılı üç ana e Durum, konu e, geri bildirimin olumsuz olması anlamına gelen hayal kırıklığı kişinin motivasyonunu kırar ve heyecanını azaltır. Aynı zamanda çok eleştirilmek de çalışkanlığı olumsuz yönde etkiler. E, bu sebeple insanların kişiliklerine yönelik eleştiriler yapmak yerine e, eleştirileri davranışlara yöneltmek daha önemli. E, çünkü şahsına yönelik eleştiriler alan kimsenin, Kendisine olan güveni sarsılır. Özellikle e, anne babaların yaptığı e, eleştiriler. Çocuğun şahsına yönelikse çocuk e, kendisine yöneltilen her eleştiri kişiselleştirmeye başlar. Özellikle kişilik gibi e, değiştirilmesi çok zor ya da e, mümkün olmayan bir özelliğinin eleştirilmesi insanın kendisine olan güvenini zedeler ve gayretini olumsuz yönde etkiler değerli dinleyiciler. E, gayretini eksik bulduğumuz bir kişinin gayretlenmesi için e, onu karşımıza almak yerine yanımıza alarak yönlendirmek daha doğru olacaktır diyorum. E, kişileri yönlendirmek için onlara doğrudan mesajlar vermek yerine ilişki kurmaya çalışmak daha faydalıdır. Ee, bir kişiyi övmek onun motivasyonunu artırmaz. Ee, kişiye sen çok güzelsin, çok akıllısın, dünyada eşin benzerin yok dediğiniz zaman... Egosu kabarır ve kendisini her konuda yeterli görmeye başlar. İşte bu duruma e, özellikle maddi e, refaha sahip çocuklarda sıkça rastlanır. İnsanların övgüsü kendisini motive ediyorsa kişi çalışmama lüzum yok diye düşünebilir. E, böyle övgüler insana yapay güven kazandırır. Bu sebebette bir insanı överken ya da eleştirirken e, onun değiştirilebilir sıfatlarına ve davranışlarına odaklanmak ...en doğrusudur diyorum... E, ...çocuğumuzla, e, madem çocuğa geldik... ...çocuğun gayretini arttırmanın da... ...yollarından bahsetmek istiyorum... E, ...çocuklar çoğunlukla kısa vadeli... ...arzu ve heveslerin peşindedirler... ...biliyorsunuz ki... ...bu durum aslında çocukların ya da... ...çocuksu karakterdeki insanların... ...psikolojik duaları gereğidir... E, ...zevklerini erteleyememeleri... ...en büyük sıkıntılarıdır... E, ...bu kişilere orta ve uzun vadeli... ...zevk bilincini aşılamak... E, ...gayretlerini artırır... Onların artan bu gayretlerinin yanına sabrın da eklenmesi gerekmekte. Örneğin e, ders çalışmak istemeyen bir çocuğa şu anda ders çalışmaya katlanırsan ileride güzel bir mesleğin olur ve daha büyük zevkler elde edersin denilebilir. Evet bir nokta sonra yine devam edeceğiz konumuzda Fadi Erkoş söylüyor oynatmaya az kaldı. edelim e, gayretten bahsediyoruz bu hafta. Biraz da iş yaşamından gayretten bahsedelim. E, şirketlerin eleman alırken en çok araştırdıkları nokta işe alınacak kişideki ilgi ve motivasyon seviyesidir. E, mesela alanında tecrübesi ve birikimi olmasına rağmen ilgi ve motivasyonu düşük olan birinin üretkenliği yeterli seviyede olmayacağı için işe alınma ihtimali düşüktür. Aynı şekilde emekli olmuş kimselerin İşleriyle ilgili pek çok deneyimleri olduğu halde motivasyonlarının eksik olabileceği endişesiyle işe alınmadıklarına pek çok kez sahip olmuşuzdur. Bir insanın e, verimini en çok arttıran unsur yaptığı işe ilgi duyması ve o konudaki gayretidir değerli dinleyiciler. Büyük yöneticilerin en önemli özelliği farklı karakterdeki insanları benzer hareket tarzı içinde aynı amaç etrafında toplayabilmeleridir. Bunu yapabilmek için ...hedef koymak ve insanları o hedef etrafında birleştirebilmek tabii ki çok önemli. Ee, elbette ki gayreti etkileyen psikolojik faktörler var. Ee, depresyonun 8 belirtisinden biri olan yorgunluk, e, ilgi ve enerjinin azalmasıdır. İşte bu durumda heves ve arzuların azalmasıyla beraber... İrade zayıflaması da görülür. Depresyon e, esasında yaşam enerjisini ve karar verme mekanizmasını engel olarak zayıflatır. Bu nedenle yaptığı işte ya da hayatın genelinde motive olmakta güçlük çeken insanlarda gizli depresyon olup olmadığını araştırmak gerekiyor. E, bir işin gerçekleşmesindeki en önemli iki unsur motivasyon ve sabırdır. E, yüksek motivasyon işe başlarken gereklidir. İşin bitmesi ise kişinin tahammülü ile alakalıdır. İşe başlama becerisi ile bitirme becerisi farklıdır. İyi ve doğru işlerde istikrarı korumak oldukça önemlidir. Bununla birlikte e, hafif kaygı motivasyonu arttırır beyni uyanık tutar ve insanı harekete geçirir. Ancak e, aşırı kaygı fazlaca stres hormonunu salgılatarak beyni bloke eder. Bu sebeple, e, ...gayret konusunda ölçülü bir kaygı idealdir. Kaygılı kişiler gayretlidirler, e, birçok yeniliğe imza atarlar. Ancak bu kişilerde kalp hastalığı riskleri de yaşadıkları stresle doğru orantılı olarak fazladır. E, bunu çevremizdeki insanlardan da gör, görebiliriz. E, bir de tabii maddi koşullarda insanı çabalamaya sevk eden durumlar ortadadır. E, kapitalist sistem... Basit zevkleri insanları harekete geçirmek için e, ustaca kullanılıyor ancak bu sistemde sürekli bir mücadele hali söz konusu olduğundan insanları e, kaygıya sürükleyerek e, psikolojik sorunların artmasına neden olmuştur. Kapitalist ekonomiye dayalı düzen bir kere ümit duygusunu canlı tutma yöntemi olarak maddi kazanç ve çıkarları ön planda tutmuştur ve her türlü maddi olana sahip olan insanlarda ise bir süre sonra yetinmeme duygusunu körüklediği mutsuzluk ve depresyon vakaları görülmeye başlanmıştır. Evet şimdi çay ve kahve molası verelim ve seyyatener dinleyelim şiirimin dili. Devam edelim bir insanı gemiye benzetebiliriz değerli dinleyiciler nasıl ki gemiler rüzgar sayesinde yahut da motorları sayesinde yol alırlar insanlar da kendilerinden ya da başkalarından destek alarak hareket ederler. Eğer bir kişi iç motivasyonla yani kendi şahsi çabasıyla hareket edebiliyorsa üretkenliği artar ve hayattaki pek çok amacına kolayca ulaşabilir. İnsanı e, diğer canlılardan ayıran bir özelliği de işte bu kendini harekete geçirebilme özelliğidir. Bu durum e, kişinin özellikle sosyal hedef ve kültürel gelişmelere yönelik çalışmalara yönelmesini sağlar. İşte insanın bir işe ya da konuya motive o, o, olabilmesi için yalnızca iç verileri yeterli olmaz. Bunun için kişinin zihinsel bir tabanını da iyi kullanması gerekiyor. Bu da e, iç ve dış gerekçelerin erke, e, etkenlerin varlığını Gerekli kılar. Kişinin eyleme geçmesi için e, aşkınlığın olması gerekir ki tüm bunların bir arada bulunması e, insanın harekete geçmesini kolaylaştırır. Kişinin e, riske girebilmesi için ideallerinin ve cesaretinin olması şarttır. E, herhangi bir şey uğruna ölümü dahi göze almanın e, seküler bir açıklaması da yoktur. Bu noktada e, insanın Kendisine bir mefkureye adaması ve hedeflediği şeyi duygusal anlamda yaşaması gerekir. Kişinin e, gerçekleştirmek için çaba sarf ettiği hayalinin toplum tarafından da desteklenmesi halinde bu amacı gerçekleştirme olasılığı hayli yüksektir. Ancak e, tüm motivasyonu ve çabaları yeterli seviyede dahi olsa... İdeali toplum tarafından desteklenmediği takdirde başarılı olmakta hayli zorlanır. Örneğin Mozart Salzburg'da değil de herhangi bir İskandinav ülkesinde de olsaydı belki de bu kadar muhteşem yapıtlar ortaya koyamazdı. Çünkü Mozart müzikle eğlenen pek çok insanın bulunduğu bir yerde yetişmiş ve sanatı toplum tarafından desteklenmiştir. Evet... E Biraz da tabii gayretin toplumla ilgisinden bahsetmek istiyorum. Gayretsiz toplum yakıtsız araba gibidir diyoruz. Gayretsiz toplumu arabaya benzetiyorum. Çünkü gayreti yani içimizdeki duygusal enerjiyi mutlaka programlamamız gerekiyor. Programlanmış enerji insanı amaca götürür. Zaten çabalamak enerjinin arttırılması bir kaynağın güçlendirilmesi demektir. İnsan beyninde sınırsız bir potansiyel vardır. Hatta beynimizde gayretle açıklayabileceğimiz bir büyüme faktörü mevcuttur. Ee, motivasyonu ve gayreti yüksek kimsenin beyninde yeni hücreler oluşur. Örneğin bir insan vücut geliştirmeyle uğraşıyorsa ve bu insanın beyninde ve vücudunda uğraştığı alanla ilgili yeni hücreler oluşur. Ama bunun için sıra dışı zorlamalar gerekmekte. Beynimizi belli bir konuda zorladığımız takdirde de yeni bağlantılar oluşturabiliriz. İşte gayret bunu sağlamaktadır. Çorak bir tarlanın bir tarafını sulayıp diğer tarafıyla ilgilenmediğiniz takdirde aldığınız verim tek yönlü olur biliyorsunuz ki işte insanda gayreti de böyledir. Hangi tarafa yönlenirse orası yemyeşil olur Çabalamanın olmadığı yerde insan çorak bir tarla gibi verimsizdir. E, bu nedenle gayretin insanın davranışlarını ve mutluluğunu belirleyen bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bir güzel Türk sanat müziği parçası var. Zekai Tonca söylüyor: Göz yaşımda saklasın. ziyaşımda saklasın ağlayamam ben düşeceksin sanırım kirpik kenerimde damarımda kanı bu dolaşıyor terti beni bu Bırak git git bir sen Damarımda kan olur dolaşıyor Beni böyle bırak git git bir sen İzlediğiniz Bir kapamaz yarayla böyle çaresiz. Belki yine yaşarım sevgisiz, sensiz. Git yolun gülle. Yolun gülle dolsun, günler dikensiz. Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. Altyazı beni böyle bırak git gitmedi bilirsen beni böyle bırak git Bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu da yeni bir haftada tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Aklınızı ve ruhunuzu koruyun. Hoşça kalın. Hayatın pusulası. Hazırlayan Ösuman ve esraatını verdi.